Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd Biz en son dersimizde demiştik ki konumuz El muvalatu vel muadatu fi akideti ehli Sünnet vel cema'a Sevgi dostluk ve düşmanlık ehli sünnet vel cemaatin akidesinde giriş olarak Vela ve bara'nın muada ve muvalanın kelime ve şer'i manalarını açıkladık. Daha sonra kitabımızın birinci konusunu okuduk ve dedi ki birinci konumuz şudur. Ee, o da neydi? El-Usnedet ve'l-Cemaat. Bunun yani vela ve beranın, dinin en önemli usullerinden olduğuna itikat ediyorlar. Dostluğun ve düşmanlığın dinin en önemli usullerinden olduğuna itikat ediyorlar dedik ve e, bu anlamda maddelerimize geçmeden önce bir mukaddime yaptık. Mukaddimemizde de e, Kur'an-ı Kerim'de özellikle Allahu Teala'nın vela ve bera itikadını bizim önümüze sunması yani önce dedik birinci aşamada sadece müminlerin müminlere, kâfirlerin de kâfirlere dost olduğunu çok açık ifadelerle hasr ifadesiyle Allahu Teala beyan ediyor. Sonra akabinde müminleri çok keskin ifadelerle kâfirleri dost edinmekten yasaklıyor. Sonra akabinde bu nehyin e, üçüncü merhalede bu neh'in e, zannedildiği gibi e, haram olan veya işte olsa da olur olmasa da olmaz babından olmadığını, bu nehye düşen insanların di İslam dininden çıktıklarını ve kafirlerin zümresinden sayılacaklarını Allah Azze ve Celle beyan ediyor. Sonra dedik dördüncü e, olarak da genelde insanlar hem maddi hem de manevi insanoğlunun fıtratında bir zaaf, bir zayıflık olduğunu anlattık. Ve bu zayıflıktan dolayı da kafirlerin özellikle kuvvet halinde, müminlerin de zayıf olduğu hallerde velâ ve bera itikadında bir cıvıklaşmanın olduğunu e, görüyoruz dedik. E, bu cıvıklaşma e, hem ülema hem de insanlar tarafından nefse çıkarlara hoş geldiği için daha çabuk alınıyor, daha çabuk kabul ediliyor dedik ve e, özellikle Allah Azze ve Celle'nin çok zor durumda, çok zayıf durumda olmalarına rağmen Rasullerin velâ ve berasından bize kuran ı Kerim'de örnekler sunduğunu ve zaten insanoğlunun fıtratı gereği dedik. Canlı bir örnek e, olmadan bazı şeyleri tam anlayamadığını, bazı şeyleri teoride kaldığını zikrettik. Ve bu örneklerle de mesele tam kemale, tam Uzuha kavuşmuştur dedik. Ee, şimdi de bugünkü dersimizde ise e, kitabımızın sahibi bize neden ehli sünnet vela ve berâ itikadını, vela ve berâ itikadını neden e, dinin en önemli, en önemli usullerinden saymışlar e, diye bunu sebeplerini açıklayacak. bu ahel sünnet ve el-jamaat, ahel sünnet ve el-jamaat, yatakidun itikad ediyorlar, anna agiida al-mualat ve al Eee dostluk ve düşmanlık akedesi min usulil muhimmeti veya la mina al usulil muhimmeti fi'd Dinde mühim olan usullerdendir. Ve laha onun için vardır mekanetun azimatun. Büyük bir yer vardır dinde. Fi şerai'i şeriyata tatadhihu bil wujuhil atiya. Gelecek yönlerle açıklığa kavuşacaktır. Yani e, zikredeceğimiz maddeler neden dolayı dinde bu kadar mühim olduğunu ve neden dolayı dinin en önemli asıllarından olduğunu açıklığa kavuşardı. Evvelen yani birinci olaraktan ennaha juz'un yani muadava ve muvala dostluk ve düşmanlık akidesi min şehadeti't-tevhid. Şehadeti tevhid kelimesinin bir cüz'üdür. Yani kelime-i şahadetin bir cüz'üdür. La ilahe illallah'ın bir parçasıdır. Fe inne çünkü onun manası البراءة من كل ما يعبد من دون الله. الباراءة بريء olmaktadır. من كل ما يعبد من دون الله. Allah'ın dışında ibadet edilen her şeyden beri olmaktır Kema, Allahü Teala naskı Allah azze ve Celle buyurmuş, buyurmuştur. <الطَّغُوت> kavme, Allah ve Allah'ın bizi birbirine bağlayan bağlamaları ve Allah'ın bizi birbirine bağlayan bağlamaları ve Allah'ın bizi birbirine ve Allah'ın bizi etmeyi e, davet etsin ve Allah'ın Göndermişizdir diyor. İkinci olarak ise yani hasta ikisi hemen hemen aynı maddelerdir ama ayrılmış kitapta ayrılmıştır. Lakin ikisini aynı madde kabul edebiliriz. Ana othqur al imani. Ana çünkü o yani ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve la ilahe illallahın Yani Kelime-i Tevhid'in neydir? Sıhhat şartlarındandır. Ee, şartlar demiştik nedir? Şartlar e, iki kısımdır, öyle değil mi? Bir kemal şartı vardır, bir de sıhhat şartı vardır. Kemal şartı dediğimizde kastımız neydi? Yani yapıldığı zaman, kendisi için yapıldığı şeyi kemale erdiren, daha da güzelleştiren ama yapılmadığında esasa taluk eden bir zararı olmayan şartlardı. Sahat şartı ise olmadığı zaman kendisine şart konulduğu şeyi de ortadan kaldıran, onu batıl kılan, onu ifsad eden şey demekti. Örnek olarak da ne demiştik? Mesela demiştik ki namazda, namazda elleri, misal diyelim ki göğüslerin üzerine bağlamak namazın ne şartındandır? Kemal şartındandır, öyle değil mi? Yani olmadığında namazı bozan bir unsur değildir. Ama olduğu zaman namazı kemal erdiren, Resulullah'ın namazına en yakın hale getiren. Ama abdest, abdest namazın neydi? Namazın sıhhat şartıydı. Abdest olmadığı zaman namaz olmuyordu. Hakeza mesela diyelim La ilahe illallah'ın da kemal şartları vardır. Bir de La ilahe illallah'ın neyi vardır? Sıhhat şartları vardır. Kemal şartları nedir? Kemal şartları olmasa da kişinin tevhidine zarar vermeyen ama olduğunda kişinin tevhidini kemale erdiren şartlardır. Sıhhat şartı ise olmadığında la ilahe illallahı boşa çıkaran, la ilahe illallahı yok eden şeylerdir. İşte velâ ve verâa akidesi de Ehl-i Sünnet'in yanında e, nedir? Ehl-i Sünnet'in yanında imanın en sağlam kulpu olup ve imanın sıhhat şartlarındandır. Niye? Çünkü قال النبي sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve dedi ki: "أوثقُ عرى imani İmanın en sağlam kulpu el-muvâlâtü fillah ve'l-muâdâtü fillah. Allah'ta Allah için dostluk, Allah için düşmanlıktır. Vel hubbu fillah Allah için sevmek ve el bughd ve Allah için de buğz etmektir. Zaten biz geçen dersimizde demiştik ki dostluk akidesinin temelinde ne vardır? Sevgi ve yakınlık vardır. Sevgi ve yakınlık vardır. Düşmanlık akidesinin muada ve bera akidesinin temelinde ise bugus yani kin, sevginin zıddı ve ne vardır? Nefret ve bununla beraber bu'ud vardır. Yani uzaklık ve uzaklaşmak vardır. Yani hadis sanki bir ikinci kısmı, birinci kısmını ne yapıyor? İkinci kısmı, birinci kısmının olmazsa olmazlarından açıklıyor. Allah için sevmek, Allah için dostluk, Allah için düşmanlık. Allah için sevmek ve Allah için ne yapmak? Allah için buğuz etmek. Şimdi bu kısımda duralım ve bu kısmı inşallah ne yapalım? Bu kısmı inşallah açıklayalım. Evet. Şimdi birincisi biz dedik ki la ilahe illallahın bir cüz'ü de nedir? La ilahe illallahın bir cüz'ü de e, muadat ve muvalattır. Yani vela ve beradır. Niye? Çünkü sen la ilahe illallah dediğin zaman la ilahe illallah iki kısımdan oluşur. Nefi ve isbat. Öyle değil mi? Nefi etmek ve isbat etmekten oluşur. Nefi ediyorsun. Neyi nefi ediyorsun? La diyerekten La ilahe. Tüm ilahları reddediyorsun. Öyle değil mi? İlah neydi? İlah kendisine ibadet edilendi. İlah kendisine ibadet edilendi. Sen La ilahe dediğin zaman yani diyorsun ki La la ilahe illallah La ma'bude ma bi haqq illallah Allah'ın dışında ibadeti hak eden hiçbir varlık yoktur diyorsun. La dediğin zaman ne yapıyorsun? Bütün ma'budatı Allah'ın dışında kulların zahiri ve batini ilahlaştırmış oldukları bütün ilahları nefy ediyorsun. İllallah dediğinde sadece Allah azze ve celle'nin ispat ediyorsun. Yani uluhiyeti, ibadeti sadece Allah azze ve celle'ye has kılıyorsun. Öyle mi? Öyleyse sen la dediğinde bütün mabudattan teberri ediyorsun. Allah'ın dışında ibadet edilen bütün mabudattan sen ne yapıyorsun? Sen teberri ediyorsun. Diyorsun ki la meabude. Allah'tan başka bihaqin hakkıyla ibadeti hak eden hiçbir ma'bud hiçbir varlık yoktur diyorsun. Bu şekilde beraetini la ile inkar etmek ile beraetini ortaya koyuyorsun. Sonra illallah diyorsun. Sadece bu hakkı Allah'a nispet etmek ile velanı, dostluğunu, beraberliğini, yakınlığını, sevgini Allah'dan yana koyuyorsun. Öyleyse la ilahe illallah kelimesi zaten kendi başına nedir? Zaten kendi başına beraeti ve velayı kendi içerisinde içerir. Allah'ın dışında ibadet edilenlerden beri olmak, Allah'a ve Celle'ye sadece dostluğunu ve velasını Allah Azze ve Celle'den yana koymayı la ilahe illallah kelime-i tevhid. Bunu ne yapıyor kelime-i tevhid bunu içeriyor. E şimdi normalde zaten e, İslam dininde Allah Azze ve Celle bunu farklı farklı usluplarla sürekli bize sunmuştur. Mesela örneğin diyelim ki bir insanın İslam olabilmesi için yani Müslümanların zümresinden sayılabilmesi için, öyle mi? Hem hükmen hem de hakikaten bunun gerçekleşebilmesi için bir insanın şirkten teberri etmesini, İslam onun imanı için, onun İslamı için şart koşuyor. Öyle mi? Yani dinin girişindeki temel şart nedir? Kişinin şirkten teberri etmesidir. Bunun delili de nedir? Bunun delili Celle'nin şu sözüdür. فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةً وَآتَوُ الزَّكَاةً فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ وَيَهُوْتَ يَنْعَيْنِ ve فَإِنْ تَابُوا ve الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاتَ فَإِخْوَانُكُمْ fi din. Şayet şirkten tövbe eder, namazı kılar, zekatı da verirlerse onlar sizin dinde neyinizdir, dinde kardeşinizdir veyahut da onların yolunu serbest bırakın. Yani onları artık öldürmeyin diyor Allah Azze ve Celle. Yani bir nevi dine girişin temel şartı nedir? Bakın dine girişin temel şartı La ilahe illallah kelimesini söylemektir. Öyle değil mi? Çünkü e biz ne diyoruz mesela Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den umirtu en uqatilen naseh, hatta yeshhedu ala illallah ve ana Muhammeden Rasulullah. Ben insanlar bu kelimeyi söyleyinceye kadar onlarla savaşmakla emrolundum diyor Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem. E bu kelimeden kasıt nedir? Yani la ilahe illallah'tan, la ilahe illallah kelimesinden kasıt nedir ki bunu hem su Kur'anın e, sünnetin Kur'an'ı açıklaması babından hem de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın e, aynı konuda söylemiş olduğu birden farklı hadisin birbirini açıklaması noktasından yola çıkarak biz burada kastın onlardan beri olmak onların küfrüne itikad etmek olduğunu anlıyoruz. Niye? Mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın başka bir hadisinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Men قال لا إله إلا الله وكثر بما يُعبدوا min دون kim لا إله illallah der ve Allah'ın dışında ibadet edilenleri de inkar ederse İmam Müslim iman babından rivayet ediyor değil mi? Ee, ''Budur harume maluhu ve demuhu'' Yani malı ve kanı bize haram olan kişi budur diyor aleyhi ve sellem. Yani mücerret, kasıt La ilahe illallah'ı telaffuz etmek değildir. Çünkü Resulullah'ın kendisi bunu naz Bu bir yorum değildir. La ilahe illallah derken Allah'ın dışında ibadet eden bütün mahlukatı ne yapmaktır? Bütün mahlukatı reddetmek Onları inkar etmektir. Allah Azze ve Celle de bunu söylüyor zaten. Yani bu, hani bazıları günümüzde bu esası cıvıklaştırmak için, bu esası cıvıklaştırmak için mücerred la ilahe illallah kelimesinin telaffuzunun insanı İslam dairesine soktuğunu e, söylüyorlar. Ha hükmen olsun, ha hakikaten olsun. Oysa bu böyle değildir. Yani bu nedir? Bu aynı bid'at taifeleri gibi, hurafiler gibi, Nas'ın bir kısmına yapışıp bir kısmına yapışmamak veyahut da bir konu hakkında söylenmiş nasların bir kısmını göz ardı ederek eldeki nassa yani heva ve hevese o anki düşünceye uygun olan nassa o manayı ön plana çıkarmaktır. Ki bu ikisi de nedir? Bu ikisi de yanlıştır. Bu ikisi de mezmumdur. Bu ikisi de reddedilir. Çünkü Allahu Teala ne diyor? Fe in ta bu ve akamuss salate ve zakate şayet şirkten tövbe ederlerse. Şayet ne yaparlarsa şayet ee, Resulullah'ın dediği gibi la ilahe illallah der. Allah'ın dışında ibadet edilenleri de inkar ederlerse. Ki derseniz Vela ve ve bara. Ne vardır? La ilahe illallah'ın temelinde, la ilahe illallah'ın içinde vardır. Hatırlıyorsanız biz geçen dersimizde bir ayet-i kerime okumuştuk. İbrahim Aleyhisselam'ı bize anlatan bir ayet-i kerime ne yapmıştık? Bir ayet-i kerimeyi okumuştuk. Demişti ki İbrahim Aleyhisselam kavmine diyordu ki inneni bara ummin ma ta'budun. إِلَّا Fatarani فَطَرَن۪ي فَإِنَّهُ سَيَهْد۪ينَ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ İbrahim onlara dedi ki ben sizden, sizin Allah'ın dışında, dışında ibadet ettiklerinizden beriyim. Ancak ben kime dostum? إِلَّا الَّذ۪ي Beni yaratana ben dostum. Yani sizden beriyim. Ancak beni yaratana ben neyim? Beni yaratana ben dostum. فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ O beni doğru yola iletecektir. Allah de İbrahim Aleyhisselam'ın bu tavrına akaben diyor ki وَجَعَلَهَا kelimeten bakiyeten Allah bu sözünü yani İbrahim'in söylemiş olduğu bu sözü hani ben sizden beriyim sadece Allah benim dostumdur sözünü baki bir kelime kıldı diyor Allah. Onun akabinde onun arkasında baki bir kelime kıldı diyor. Şimdi bu ayet-i ile ilgili i̇bn Abbas ikelime mucahit bu ayet kelimeyi tefsir ederken diyorlar ki bu la ilahe illallah'tır. Yani Allah vecelle onun bu sözünü hani ben Allah'ın dışında sizin ibadet ettiklerinizden beriyim sözünü İbrahim'in akabinde la ilahe illallah kelimesi olarak baki kıldı diyorlar. Dikkat edin. Yani inne ene ibara um ta'budun kelimesini ben sizin Allah'ın dışında ibarat ettiklerinizden beriyim sözünü la ilahe illallah kelimesi olarak onun neslinde onun akabinde Allah azze ve celle ne yaptı? Allah azze ve celle baki kıldı diyor. Ey Resulullah Aleyhissalatu da aslında sahabesine eee biat onlara din anlatırken aynı şekilde Resulullah Aleyhissalatu bunu öğretiyor. Mesela hatırlıyorsanız e, yakın zamanda menheş dersimizde e, emire itaat konusuyla alakalı Cerir İbn Abdullah el-Becelî'nin Resulullah Aleyhissalatu yapmış olduğu biatını anlatmıştık ve Resulullah Aleyhissalatu biatının İmam Buhari'de ki metni üzerinde konuşmuştuk. Yani bir Müslüman müslümanın itaatteki itaattaki şartları ile alakalı. Şimdi İmam Ahmed'deki rivayetinde Cerir İbn Abdullah diyor ki Enne Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem bayaehu ala, e, ala ala nuhh li ve Bu şeydi. E, Bayatun Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem diye başlayan şeydi lafızdı. O ayrı o Buhari'deydi. İmam Ahmed'deki lafzına da diyor ki Resulullah bana her Müslümana biat et, e, nasihat etmem ve her kafirden de beri olmam kaydıyla Resulullah Aleyhissalatu vesselam bana ne yaptı? Resulullah Aleyhissalatu vesselam bana biat et diyor. Her Müslümana nasihat ve her kafirden de beri olma kaydıyla bana ne yaptı? Biat et diyor. Yine mesela ee, İmam Nesai, İbn Mace, Muaviye el-Kurşî'den diyor ki ben Allah Resulüne geldim ve Allah Resulüne e, dedim ki Allah seni ne ile gönderdi? O da dedi ki beni Allah İslam ile gönderdi. Dedim ki Allah seni ne ile gönderdi? Dedi ki Allah beni İslam ile gönderdi. Ben ona dedim ki yani Allah Resulünü kastediyor. Dedim ki peki İslam'ın alametleri nelerdir? Ve ma alamatu'l İslam dedim. Dedi ki bana dedi ki enta senin eslemtu vechhiye ila Allahu azza ve Ben yüzümü Allah azze ve celle'ye çevirdim demendir. Ben yüzümü Allah azze ve teslim ettim yönümü ona yönelttim demendir. Ve enta ve takhalleyt sen diyeceksin ki ve takhalleyt. Yani ben yüzümü Allahu Teala'ya teslim kıldım ve takhalleytu. Yani ben bütün şirklerden bütün Allah'ın dışına ibaret edilenleri de onlardan hali oldum. onlara bırakmam demektir. Ve tuqima salate ve tu'ti'z zakate demendir. Kul muslimin ala muslimin haram her Müslüman diğer Müslümanın üzerine haramdır. Yani malı, canı, kanı, ırzı haramdır. Onlar kardeştirler. لا يقبل الله من المشركين بعدما أسلم عملًا أو يفارق المشركين إلى المسلمين Allah Azze ve Celle hiçbir Müslüman'dan, müşrikten, Müslüman olduktan sonra müşrikleri terk edip Müslümanlara katılmadığı müddetçe Allah Azze ve Celle ondan hiçbir amelini kabul etmez diyor. Resulullah ve Vesselam. Allah bir müşrik, Müslüman olduğu zaman ee, onun hiçbir amelini müşrikleri terk edip Müslümanlara katılmadıkça Allah Teala Celle kabul etmez diyor Peygamber Aleyhissalatu Vesselam. Şimdi öyleyse burada ne vardır? Burada la ilahe Allah'ın temel hukukundan bir tanesi yani ehli sünnetin velâ ve berâ önem vermesinin sebebi çünkü la ilahe illallah Allah'ın dışındaki bütün mabudattan ve o mabudata kulluk edenlerden beri olmaktır. Ve La kelimesi de ne yapar? la kelimesi de bunu içerir. Ki İbrahim Aleyhisselam'ın Allah azze ve celle'ye söylemiş olduğu, yani esraf müşriklere söylemiş olduğu "Ben sizin Allah'ın dışında ibadet ettiklerinizden vereyim" kelimesini bir tefsire göre yani İbni Abbas'ın ikrime'nin Mücahid'in tefsirine göre Allah azze ve celle la ilahe illallah olarak Müslümanların arasına, onun nesli arasına baki kılmıştır. Öyleyse biz ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki bu sebeplerden dolayı ehli sünnet bu kelimeyi ne yapmıştır ehli sünnet? Bu kelimeyi eee ve la ve bela akidesini dinin temel usullerinden saymıştır. Tabii bu ardaki kasıt nedir? Buradaki kasıt hem şirkten hem de şirkin ehli olan müşriklerden beri olmaktır. Öyle değil mi? Asıl önemli olan mesele budur. Yani çünkü biz geçen dersimizde de özellikle Mumtehine suresinde İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasını anlatırken bu noktaya dikkat ettik. Yani vela ve bela Sadece şirkten beri olup müşriklerle dostluk yapmak demek değildir. Vela ve berâ şirke buğz edip müşriklere ise merhametli davranmak demek değildir. Vela ve berâ bütün şirklerden beri olup ama bütün müşriklere Müslüman muamelesi yapmak değildir. Vela ve berâ hem şirkten hem de o şirkin fiili olarak hayata geçmesine aracı olan o müşriklerin kendilerinden bedenen zaten onlardan ne yapmaktı? Onlardan beri olmaktır. Ve dikkat ederseniz İslam sadece şirkin kendisinin batıl olduğunu beyan edip, müşrikleri kendi haline bırakmamıştır. Bilaki şirki, cihadı, mücadeleyi sözlü ve fiili olarak müşriklere açmıştır. Ve bu müşrikler de Kur'an-ı Kerim'de sınıf sınıftır. Yani cahili vardır, te'vil ehli vardır, yöneticilerine tabi olanlar vardır. Hiçbir şeyden haberi olmayıp din adına kandırılanları vardır. Bir önceki peygamberin dininin bu olduğuna inananlar vardır ama İslam ne yapmıştır? şirke savaş açarken, şirke savaş açmak demek yani onu hayatta canlı tutan müşriklere savaş açmaktır. İslam putları yıkıp o putları ilahlaştıranları kendi haline bırakmamıştır. Asıl o putları ilahlaştıranları izale ettikten sonra İslam gelip o putları yıkmıştır. Çünkü siz ne kadar put yıkarsanız yıkın, ne kadar ideolojilerin batıl olduğunu anlatırsanız anlatın, onu hayata geçiren beyinler var olduğu müddetçe o şirk tekrardan ortaya çıkacak, onun dostları, onun yandaşları tekrardan Çoğalacaktır. İşte bundan dolayı nedir? Vela ve bera sadece ideolojilere, fikirlere ve dinlere açılmış bir savaş değildir. Birakis vela ve bera, La ilaha illallahın içindeki bu mana hem müşriklere hem de o şirki ne yapan, hem de o şirki ucuda getiren hem şirki hem de şirki ucuda getiren müşriklere karşı e, yapılan bir eylemdir. Ondan dolayı da zaten dediğimiz gibi özellikle geçen dersimizde Mümtahine suresinde inna buraa'u minkum ve mimma ta'budun min illah kısmını zaten e, tafsilatlı bir şekilde ne yaptık? Tafsilatlı bir şekilde beyan ettik. Evet. Ve yine dedi ki vela ve berâ othequ urul Yani imanın en sağlam kulpu nedir? İmanın en sağlam kulpu veladır ve berâdır. Ve <gülüyor> velâ ve berâ imanın neyindendir? İmanın olmazsa olmazı olan sıhhat şartlarındandır. Bunu da zaten geçen dersimizde, yani Allah'ın müşrikleri dost tutmayı nehyetmesi olmazsa olmaz nehiylerdendir. Olduğu zaman insanı İslam dairesinden çıkarır dedik. Ve ayetlerimizi ve hadislerimizi de bu konuda ne yaptık? Estağfurullah, ayetlerimizi bu konuyla ilgili Kur'an-ı Kerim'den zikir ettik. Allah imanı nefy ediyor onları onların zümresinden kabul ediyor ve imanla müşriklerin dostluğunun bir arada olamayacağını Allah azze ve celle özellikle ne yapıyor? Allah azze ve celle özellikle beyan ediyor dedik. Evet. 3. olarak üçüncü olarak üçüncü olarak enha yani helava bara sebebun sebeptir le tadawwuq al qalbi qalbin tatması için sebeptir neyi helaveten imani imanın tatlılığını imanın tadını tatması için bir sebeptir ve لذته اليقين و يقين لذتهni imanın helavetini tatması için insanın önünde bir sebeptir qalen nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamber ali sallatü vesselam dedi ki salatun Men kul nefihi vajda halavet el imani. Üç şey vardır ki o kimde bulunursa kişi imanın tadına varır imanın halavetini imanın tadına alır. Men kâne Allahu varasûruhu kim için olursa Allah ve Rasûlü ahlbe ilehi en sevgili olursa min masîvahume o ikisinin dışındakilerden en sevimli olursa. Yani kime Allah ve Rasûlü Allah ve Rasûlün dışındaki her şeyden daha sevimli olursa o imanın tadını almıştır. وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا abden يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَكِمْ ve kim bi qulu ve ancak Allah azze ve için sevese ve men yekrahu an yaud fi'l kufri ve kim kelih görürse أَنْ yaud fi'l kufri küfre dönmeyi بعد أن انقذه الله منه Allah onu küfürden kurtardıktan sonra küfre dönmeyi görürse nasıl ki ateşe atılmayı kerih görüyor gibi küfre dönmeyi kerih görürse işte bu nedir? Bu imanın tadını almıştır. Şimdi biz bu hadis-i şeriften şunu anlıyoruz. Demek ki imanın bir tadı vardır. Demek ki imanın bir tadı vardır. Öyle mi? Aslında bu çok büyük bir mesele. Yani imanın insanın inandığı, kendi için yaşadığı, savunduğu, uğruna mücadele ettiği o olgunun yani imanın tadına varabilmesi, o imanın tadını alabilmesi. Bu ne demek? Yani mesela diyelim ki siz, e, misal örnek veriyorum. Diyelim siz balın güzel olduğunu, tadının da e, lezzetli olduğunu biliyorsunuz. Veyahut da sevdiğiniz herhangi bir şeyi düşünün. Lakin bunu bilmek, bunu görmek, bunu daha önceden yaşamış olmak yetmiyor değil mi? Onun tadını alabilmek için onu o an ağzımıza götürmemiz lazım. Onun o tadını alabilmemiz için, onu o an ağzımıza götürmemiz lazım ve o tadın yenilenmesi lazım. Mesela siz şöyle bir şey gördünüz mü? Yani diyelim adam 20 sene önce bal yemiş, e sürekli bal önüne getirince yok ya yememe gerek yok. İşte zaten ben onun tadına, lezzetine bir kere varmıştım. Aa şimdi görünce veya ismini duyunca tekrar o lezzet sanki damağımda canlandı diyen bir adam hiç gördünüz mü? Göremezsiniz zaten. Nedir? insan o lezzeti alabilmesi için o balı ağzına götürmesi lazım, onun tadını alabilmesi için. İşte iman da böyledir. İman da böyledir. Yani insan ne kadar imanın güzel bir şey olduğunu bilirse bilsin, hayatının bir döneminde imanına çok ciddi sahip çıktığı için imanının lezzetini hissetmiş olursa olsun ama insanın imanın tadını alabilmesi için sürekli bu sayılan maddelerin insanda canlı olması gerekir. Yani mesela örneğin diyelim her birimiz özellikle yeni imanla, yeni hidayetle tanıştığımız zaman böyle değişik bir lezzeti vardır imanın. Yani insan iman etmenin bütün tadına, tadına, tadını bütün vücudunda hisseder. Kalbinde, bedeninde, aklında, ruhunda o imanın tadı ev vardır. Ama zamanla Resulullah da dediği gibi elbisenin üzerindeki nakışların eskidiği gibi iman da insanın kalbinde eskiyor. Öyle mi? Sebebi ise İmanın tadını canlı tutacak bir takım şeriatta zikredilen esasları insanı sürekli gözetmemesidir. İmanın o tadını sürekli insanda canlı tutacak o esasların, o maddelerin insan tarafından gözetilmemesidir. Bu da gerçekten büyük bir kayıptır. Bu da gerçekten büyük bir kayıptır. Yani mesela düşünün. Siz bir şeye inanmışsınız. Ona inandığınızdan dolayı dünyanızdan kariyerinizden, malınızdan, etrafınızdan, birçok şeyinizden fedakarlık yapıyorsunuz. Yani normal yaşayan bütün insanların normal yaşantısından farklı bir yaşantıya geçiş yapıyorsunuz. Niye? İman ettiğiniz için veya iman ettiğiniz Allah ilah sizden bunu bu şekilde istediği için. Ama bu imanın tadını alamıyorsunuz. Yani yaşıyorsunuz, fedakarlık yapıyorsunuz, veriyorsunuz ama bu imanın bir tadını, bir lezzetini alamıyorsunuz. E bundan daha büyük bir kayıp olabilir mi insan için? Bundan daha büyük bir kayıp olamaz. İşte bu imanın bir tadı vardır. Ve bu tat ancak bazı şeylerin gözetilmesiyle sürekli olabilir. O da nedir? O da kişinin Allah'ı ve Rasulünü ve müminleri sadece ve sadece Allah Celle'nin rızası için sevmesi ve imanı her şeye tercih etmesidir. İmanı her şeye tercih etmesidir. Şimdi bunun e, konumuzla alakası nedir? Yani konuyla kurduğu bağ nedir yazarın veya kitabın sahibinin? Konuyla kurmuş olduğu bağ şudur. İki tane maddesi direk olarak sevgiden bahsediyor ki biz dedik ki velanın temelinde sevgi ve yakınlık vardır. Üçüncü maddesi ise işaret yoluyla. Yani direk olmasa bile işaret yoluyla imana olan sevgiyi, imanı elde etmenin, ona yandaş olmanın insandaki yeri mekanına işaret ediyor. O da nedir? Küfre tekrardan geri dönmeyi ateşe girmek gibi ki insan hayatındaki belki de en kötü e, azap işkence çeşitlerinden bir tanesi nedir? Kişinin ateşte yanmasıdır. Değil mi? Ateşte yanmak, taşlanarak öldürmek, suda boğularak ölmek gibi insan hayatındaki en zor ölüm çeşitleri veya en ağır işkence çeşitleri bunlardır. Kişinin küfre dönmeyi yani böyle görmesi. Bu da neyi gösterir? Küfre olan buğzunu gösterir. Bu da neyi gösterir? Küfre olan düşmanlığını gösterir. İmana da olan velasını, imana da olan neyini? imana da olan dostluğunu gösterir. İşte insan Vela ve vera akidesi insana imanın tadını tattırdığı için ehli sünnetin yanında nedir? Ehli sünnetin yanında iman, e, vela ve vera akidesi dinin önemli olan usullerindendir. Çünkü ancak insan tadını aldığı bir şeyi muhafaza eder. Ancak insan mesela iman iman ettikten sonra insan nasıl imanına sahip çıkabilir? Yani diyelim siz iman ettiniz, imanın sürekli iman için bir şeyler veriyorsunuz. Veya iman ettiğinizin gereği olarak ama karşılığında ne ruhunuz tatmin oluyor, ne kalbiniz tatmin oluyor, ne de bedeniniz tatmin oluyor. E zamanla ne yapacak? Bu sizin yanınızda basitleşmeye başlayacak. Hatta size bir yük gibi gelmeye başlayacak. Yani iman size bir yük gibi gelmeye başlayacak. Ama siz bunu vermekle beraber kalbi bir tatmin hissediyorsunuz. Bazı insanların yaşadığı gibi hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Yani kalbi olarak sürekli rahatsınız. Bir Allah'ın varlığını, onu beraberliğini hissediyorsunuz, güçlüsünüz. En güçsüz ortamlarda bile siz kendi gücünüzü hissediyorsunuz. Bu size o gücü, o mutluluğu, o tadı, o huzuru hissettiren imana sahip çıkmaya götürecektir. Öyle değil mi? Ama siz bunu hissetmezseniz bilaki sürekli e, hem bedenen veriyorsunuz, sıkıntı çekiyorsunuz hem de kalbinizde bir boşluk var, bir problem var o iman size zamanla yük gibi gelir. İşte imanın tadını aldıran şey nedir? Vela ve bera'dır Vela ve bera'dır. İnsan eğer Allah'ı ve Rasulünü her şeyden çok seviyorsa demek ki onun yanındaki en değerli olan şey Allah ve Rasulü'dür. Öyle mi? Onun yanında en önemli olan şey eğer bir mümini sadece Allah için seviyorsa ki bu çok zor bir şeydir bir insanı sadece hiçbir çıkar beklemeden, hiçbir fayda beklemeden sadece Allah için seçmek, Allah için sevmek. Demek ki bu Allah'ın sevgisinin ve Allah'ın sevgisinin gereklerinin insan yanında ne kadar önemli olduğunu ne yapar? Önemli olduğunu gösterir. Evet. Bu da velâ ve bera akidesinin önemidir. İnsanı imana iyice bağlar, imanın tadını aldırır vesaire. Evet. Ve bu konuda dördüncü maddemiz ise ennehu bi tahqiqi hadhihi al aqideh yastakmilu al iman yani insanın, vela ve berasi ne oranda olursa insanın akidesi de Allah'a olan inancı da o oranda kemale erer niye Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki men ahabba fillah ve abgha men ahabba lillah ve abghada lillah kim Allah için sever Allah için buğz eder ve ata lillah Allah için verir Allah için men ederse ve men alillah fakat istekmale'l iman. Muhakkak ki o imanını ne yapmıştır? O imanını tamamlamıştır diyor. İmanını kemale erdirmiştir diyor Aleyhisselatu vesselam. Allah için sevmek. Allah için sevmek. Zaten sevgi iki türlüdür. Öyle değil mi? Sevgi iki türlüdür. Bir, insanın mutlak sevgisi vardır. Bir de insanın mukayyet olan sevgisi vardır. Mutlak sevgi nedir? Mutlak sevgi sadece Allah'a olan sevgidir. Allah'a olan sevgi, mutlak olan sevgidir. Allah'ın dışında hiçbir varlık mutlak sevgiyi hak etmez. Allah'ın dışında hiçbir varlık mutlak olan sevgiyi hak etmez. Allah'ın dışındaki bütün varlıkların sevgisi Allah'ın sevgisine bağlıdır. Allah'ın dışındaki bütün varlıkların sevgisi Allah'ın sevgisine bağlıdır. Yani biz, mesela örnek veriyorum. Bir Müslümanı severken buna olan sevgimiz mutlak bir sevgi değildir. Allah müminleri sevmemiz emrettiği için biz bu Müslümanı seviyoruz. Öyle değil mi? Bir Müslümanın eşine olan sevgisi, bir Müslümanın çocuklarına olan sevgisi kesinlikle mutlak olamaz. Yani gaye olamaz. Çünkü gaye olan, mutlak olan sevgi sadece Celle'nin sevgisidir. Bunun dışında kalan bütün sevgiler Nedir? Bunun dışında kalan bütün sevgiler mukayyettir. Allah'ın sevgisine bağlıdır. İşte kim sadece Allah için severse, kim sadece Allah için buğz ederse, kim Allah için verir ve Allah için men ederse, o ne yapmıştır? Muhakkak ki o, imanını kemale erdirmiştir. İmanın kemale ermesi nedir? İmanın kemale ermesi, imanın olgunlaşması, imanın tamamlanması, tam Allah'ın razı olacağı hale gelmesidir. Bu da nedir? Vela ve bera'ya bağlıdır. E zaten velâ ve berâ kısım kısımdır. Yani ileriki konularda gelecek e zaten bir dinin aslına taalluk eden bir velâ ve berâ vardır. Yani olmadığı zaman insanı İslam dairesinde, dairesinden çıkaran veya varlığıyla insanın İslam dairesine girmiş olduğu velâ ve berâ vardır. Zaten bu olmadığı zaman bu gitti mi imanın aslı ne olur? İmanın aslı gider. Mesela bu velâ ve bir örnek ne olarak verebiliriz? Kişinin kâfirlere Müslümanlara karşı yardımcı olması. Öyle değil mi? Kişinin işte kâfirlerin dininden razı olması gibi mesela. Bunlar nedir? Bunlar kişi dinin aslına taalluk eden vela ve beradır. Bu olmazsa olmaz. Yani buna ne diyoruz? Dinsel beraat de diyebiliriz. Yani mesela kişi kâfirleri din yönünden dost ediniyorsa, din yönünden onlardan beri olmuyorsa, mesela günümüzün en belirgin hastalığı ben her fikre saygı duyarım. E, hastalığa mesela. Bu kişiyi din dairesinden çıkaran bir veladır. Çünkü İslam, küfrün hiçbir çeşidinden saygı duymaz. Küfrün hiçbir çeşidine ne olmaz? Ne sahibine, ne de fikrine saygı duymaz. Ne sahibinden, ne de fikrinden razı olmaz. İslam hiçbir şekilde bunu ne yapmaz? İslam hiçbir şekilde, bak bu din sünneti alok eden bir veladır. Bir de ne vardır? Mesela diyelim siz din, din, din olarak müşriklerden beri oldunuz. Onların lekum dinukum veliyed din dediniz. Yani bu dinin usulüne giren velayı gerçekleştirdiniz. Ama diyelim onlarla aynı beldede yaşıyorsunuz. Yani hicret etme, bedensel olarak onlardan ayrılma imkanınız varken onlardan ne yapmıyorsunuz? Onlardan ayrıl demiyorsunuz. Eğer bu ayrılmamanız sizi bir takım haramlara düşürüyorsa o zaman siz vacip olan imanda velâ ve berâis edemediniz. Yani bu felinizle ateşi hak ettiniz. Allah Azze ve Celle'nin azabını hak ettiniz. Öyle mi? Diyelim, sizin bu velanız ve beranız yani onların içinde kalmanız sizi hiçbir harama da düşürmüyor. Din olarak da onlardan belisiniz ama hicret etmiyorsunuz. Hicret edecek bir yurt olmasına rağmen hicret etmiyorsunuz. O zaman nedir? O zaman bu beraberliğiniz sizin müstahap olan imanınıza zarar verir. Yani imanınızın kemale ermesinin önünde engel olur. Buna rağmen siz eğer oradan hicret ederseniz, İslam yurduna, Müslümanların arasına katılırsanız, o zaman sizin bu velanız ve beranız ne yapar? Sizin ve beranız sizin imanınızı kemale erdirir. Sizi Allah'ın en razı olduğu kullar zümresine dahil eder. Yani vela ve bera kısım kısımdır. Dinin aslına taalluk eden vela ve bera vardır. Vacip imana taalluk eden vela ve bera vardır. Ve müstahip müstahap olan imana taalluk eden vela ve bera vardır. Her vela ve bera aynı kategoride değildir. Yani mesela bir insanın kafirlerin yanında yer alıp ister dille, ister kalemle, ister bedenle, ister parayla Müslümanlara karşı savaşması bu insanı ne yapar? İnsanı dinden çıkarır, öyle mi? Çünkü bu dinin sunatı aluk eden ve bera'dır. Ama bir insanın diyelim ki kafirlere gücü yetmesine rağmen destek vermiyor ama sukut ediyor onlara. Misal bu nedir? Bu gücü yettiği halde diyorum ama bakın dikkat edin. Bu vacip olan imana taalluk eder. Bu sukutuyla beraber, sukut etmesiyle beraber, sessiz kalmasıyla beraber ateşi ne yapar? Ateşi hak eder. Ama diyelim ki bir adam örneğin ee, bununla beraber örneklerin çoğaltılması, meselen anlaşılması açısından ee, söylüyoruz. Bir adam diyelim onlara destek de vermiyor. Misal onlara sukut da etmiyor. Ama ne? Konuşuyor. Ama çok açık konuşmuyor mesela. Bu ise ne yapar? Yani anlayan çok iyi anlıyor ama kendisi çok açık mesela. Yani Resullerin davetinde olduğu gibi böyle nokta atışı tam net hedefe vurmuyor sözünü. O zaman ne yapar? Müstehap olan imanına zarar verir. İlâ bunlar zaten son derslere doğru daha net bir şekilde konu bitince ne velâ beradır, ne değildir, ne asli velâberaya ne vacip ne de müstehaba girer. Daha güzel bir şekilde inşallah anlaşılacaktır. Evet lian khamisen 5'incisi ise nedir? men ahabba ghayra allahi subhanahu wa taala wa dinihi çünkü kim Allah azze ve celle, e... Evet ve khamisen 5'incisi çünkü kim Allah azze ve celle'nin dışında e... dışında birini severse ve dinini ve ehlini severse kana kafiran billahi azze ve celle Allah azze ve karşı ne olur Allah azze ve e, karşı e, kafir olur yani, llna mana habbğa ira Allahi ve dinihi ve ehlihi yani Allah'ın dışında birilerini Allah'ın dininin dışında Allah'ın dinin ehlinin dışında birilerini severse kana kafiran billahi azze ve jel Allah onu olmuş olurdu Allah'a karşı kafir olmuş olur. Bunu tafsilata gitmeye gerek var mı yok? Çünkü dünkü dersimizin üçüncü e, e, üçüncü maddesinde bunu çok net bir şekilde açıkladık değil mi? Allah'ı, Allah'ın dışındaki ma'budatı, Allah'ın dışındaki ma'budatın kulluğunu yapan müşrikleri ve onların ehlini ve dinini seven kesin bir ifadeyle İslam bağını boynundan çıkarmıştır. Onun kalbinde imanla bunlara karşı sevgi bir arada olmaz. E biz ne demiştik? Biz demiştik ki, bir şeyin fiili insanı küfre sokuyorsa bu usulü dinden demektir. Bir şeyin yapılması. İnsan hani usulü dinin bir şey ne olursa usulü dine girer, aslü dine girer, e, aslül imana girer. Yapılması insanı iman dairesine sokuyor. Terki veya fiili insanı iman dairesinden çıkarıyorsa bu usulü dine taalluk eden bir meseledir. E, Ehli sünnetin biz şu anda neyi açıklıyoruz? Neden velâ ve berâ akidesini usulü dinden görmüşler bunu açıklıyoruz. Öyle değil mi? Ha, geçen dersimizin üçüncü maddesindeki bütün delilleri şöyle bir gözünüzün önüne getirin bir geçirin. Bütün delillerde bunu yapanın kâfir olacağı, bunun ile imanın bir arada bulunmayacağını görmüştük. Öyleyse bunun fiili nedir? Usulü dine taalluk eden meselelerdendir. Çünkü insanı İslam dininden ne yapar? İslam dairesinden çıkarır. Kul <gül> deki: Allahi etahizu veliyen." Allah'ın dışında bir veli mi edineyim? Kimdir o Allah? Fâtir'is semâvâti vel O Allah Yerin ve göğün yaratıcısıdır. Wahu wa yutaimu wa la yutam. O yedirir insanlara, lakin kendisine yedirilmez. Yani kimse ona bir şey yedirmez. Qul inni umirtu an akuna awwal man aslama. Beki ben ilk İslam olmakla emr olunanlardanım. la <gülüyor> ta kunnan min ve müşriklerden olma diye emr Diyor Peygamber Aleyhisselatu Vesselam. Mekeli kimlere? Mekeli müşriklere. Yani Allah Azze ve dışında dost edin dost edinmemesinin Allah tarafından kendisine emredilen emirlerden olduğunu peygamberimiz bu şekilde izah etmiş oluyor. Sadisen 6.'sı enne haselatu lleti ala esasiha yakumu elmujtema'u elislamiyur rabbani. Enha o yani ve la bara eslete bagdir elleti ki onun esasının üzerine yakumu ayağa kalkar elmujtema'u elislamiyur rabbani rabbani olan İslam topluluğu o esasların üzerine ne yapar? Kaim olur. وَيُكْمِلُوا بُنْيَانَهُ Ve o esas ile kendi binasını ne yapar? İkmal eder. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Resulullah a.s. dedi ki لَا يُؤْمِنُوا أَحَدُكُمْ Sizden biri iman etmez حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ Sizden biri kardeşi için, kendi için istediğini kardeşi için istemediği müddetçe kamil manada iman etmiş olmaz. Öyleyse kardeşi sevmek kendi için istediğini kardeşi için de istemek, kendiyle kardeşini aynı seviyede görmek, bu nedir? Bu dostluktur. Bu sevgidir, bu veladır Eğer siz bir kendiniz için istediğiniz her şeyi başka biri için de istiyorsanız, bu demektir ki siz onu seviyorsunuz. Kendi nefsinizden ayırt etmiyorsunuz. Eğer bu böyleyse, o zaman sizin bu neyinizi gösterir? Velanızı, dostluğunuzu, sevginizi, kardeşinizi gösterir, öyle mi? Ve Resulullah bunu imanın, bir Müslümanın imanı için olması gerekenlerden zikrediyor. Sizden biri kendi için istediğini kardeşi için istemediği müddetçe iman etmiş olmaz. Öyleyse bu tercih, bu sevgi, bu vela İslam toplumunu bir, birbirine bağlayan toplumun üzerine ayakta durmuş olduğu esaslardan nedir? Bir tanesidir. Toplumsal bir mesele olduğu için de Ehli Sünnet bunu dinin mühim asıllarından saymışlardır. Evet. Vehelü Sünneti ve Cemaat burada inşallah duralım. Bu dersimiz ne olmuş oldu? Neden ehli Sünnet? Bunu bu şekilde görmüş diye maddelerimizi açıklamış oldu. Evet, burada duralım inşallah. Ee, ha, aslında şurayı da okuyalım. Diyor ki Vehelü Sünnet ve Cemaat, Vehelü Sünnet ve Cemaat. İnatkaldır. Belki de biraz daha fazla bilgi almak istiyorsanız, lütfen bize biraz daha fazla bilgi almak istiyorsanız, lütfen Bilakis kelime-i fazla gereklerindendir. almak istiyorsanız, lütfen bize biraz daha fazla bilgi almak istiyorsanız, lütfen bize biraz daha fazla bilgi almak istiyorsanız, lütfen Akidenin asıllarından ve iman asıllarından öyle bir asıldır nasıl bir asıldır? yeci bu al Müslümanın üzerine vacitir Murra tuhu onu ne etmek onu gözetmek Müslüman üzerine ve ve nususul ketu birçok nas gelmiştir litte ekidi asıl bu aslı tekid etmek için gelmiştir Minha kauluhu kalah it Teala Onlardan biri de Allah'ın şu sözüdür: Kul inkana abaukum ve ebnaukum ve ikhwanukum ve azwajukum ve ashiratukum ve amwalun iqtaraftumuha ve ticaretun takşavna kasadaha ve masakin terdavunha ahabba ileykum min ve rasulihi ve jihadin fi sabilihi fatarbasu hatta yati Allah bi amri. la ve ayette Geçen dersimizde zaten ne yaptı geçti. Allah e, annele babalarımız, oğullarımız, kardeşlerimiz, kadınlarımız, aşiretimiz, mallarımız, ticaretimiz, oturduğumuz evler dahi bize asla Allah'tan ve Resulünden daha sevimli ve cihattan daha sevimli olmamalıdır diyor. Şayet böyle olursa Allah Azze emri gelinceye kadar bekleyin. Allah fasıklar grubunu hidayet etmez diyor. Öyleyse bu delillerin hepsi ehli sünnetin yanında nedir? Bu delillerin hepsi ehli sünnetin yanında. Vela ve bera'nın e, din asıllarından olduğunu gösteren delillerdendir ki bizim geçen dersimizde zaten bu konuyla ilgili daha tafsilatlı bilgiler geçmiştir. Dikkat ederseniz burada sayılan maddeler de hep insanın hayatının olmazsa olmazlarıdır. Baba, evlat, kardeş, kadın, aşiret, mal, e, ticaret, oturduğumuz evler yani hayatımızın olmazsa olmazları, iç içe olduğumuz şeylerdir bunlar. Bunları dahi diyor Allah, yani ben hani naslarda diyorum Allah ve Rasulü her şeyden daha sevimli olmalıdır. Allah'a olan sevgi mutlak bir sevgidir diye hani insan belki anlamayabilir. Tam Allah'ın ne kastettiği tam oturmayabilir insanın kafasında. Allah insanın hayatının olmazsa olmazlarını zikrediyor. Yani baba, evlat, kardeş, kadın gibi bunlar dahi Allah'tan ve Rasulü'nden ve Allah ve Rasulü'nün uğrunda cihad etmekten daha sevimli olmamalıdır size. E bunun ölçüsü nedir? Bunun ölçüsü mutabaat ve tercihtir. Yani sözde hepimiz deriz Allah ve Rasulü ve cihad bize her şeyden daha sevimlidir. Bu sözdür. Bunun sağlamasını nasıl yaparız? Sevgi neyi gerektirir? Kur'an'ın koymuş olduğu bir kaidedir. Sevgi ittibayı gerektirir, öyle mi? kul اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ Deki De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Allah Azze ve Celle de sizi ne yapsın? Allah Azze ve Celle de sizi sevsin. Allah'ın ve Rasulüne tabi olmamız gereken bir konuda babamız onun karşısına geçiyorsa biz Allah'ı ve Rasulünü babamıza tercih ediyorsak demek ki Allah, Rasulü ve Cihat babamızdan bize daha sevimlidir. Karımıza tercih ediyorsak, evladımıza tercih ediyorsak, malımıza tercih ediyorsak Demek ki Allah ve Rasulü bize daha sevimlidir çünkü bu sevgi bize ittibayı getirmiştir. Yani biz anne ve babamızın karşı karşıya, kardeşimizin, paramızın karşı karşıya durduğu yerde Allah ve Rasulüne tabi olmuşuz, mücadeleye tabi olmuşuz, onları görmemezlikten gelmişiz. Ama her defasında bunlar bizim önümüzde duruyor ve bizi engelliyorlarsa bu demektir ki biz bu ayette zikredilen o fasıklar zümresindeniz. Allah'ın musibetini beklemek zorunda olanlardanız yoksa bu lafızla olacak bir şey değildir. Yani vela ve bera sadece kalpte kaim olan dilde olan bir şey değildir. Mutlaka pratiğe geçmesi lazımdır. Sevgi, vela, buğz ve muada, bera mutlaka neye geçmelidir? Mutlaka pratiğe geçmelidir. Sözde kaldığı müddetçe hiçbir şeye ne yapmaz, hiçbir şeye yaramaz. Evet. Vakhiru davana elhamdülillahi rabbil âlemin.